zekatlarını göstermek isteme göndermek istemediler. Tevbe 103. ayet. Orada Allahü Teala diyor ki: Rasulullah emri emri, "Al from sadakaten" mallarından sadaka, zekat al diyor onların. "Tutahhiruhum" onları arındırırsın ve "tuzekkihin bihi" onunla onları geliştirirsin. İşte fakirlik problemi biter. işte ekonomik yönden ciddi gelişmeler olur. وَصَلَّ Bir de onlara dua et. Yani bu zekatlarını verenlere de dua et. Evet, yani Allah razı olsun der. Biz de yani birisi sadakasını, zekatını verdiği zaman ona dua etmek lazım. اِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنُ لَهُمْ Çünkü senin duan onları rahatlatır ve tatmin ne o şey yapar, sebep olur.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 Resulullah'a verdikleri bir yuları benden esirgerlerse onlarla savaşır. ya Bu da dinden dönme meselesi falan değil. Ama daha so tabii tabi ki o arada dinden dönenler olabilir. Ama savaşın sebebi o değil. Fakat şey yapılıyor işte, biraz iş çığrından çıkartılıyor. Başka şeyler devreye sokuluyor. Yani olayın esası budur.